Kur'andaki oruç. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 183, 184, 185 ve 187 numaralı 4 ayetinde oruçla ilgili tüm bilgiler verilir. Bu 4 ayeti inceleyen kişi Ramazan orucuyla ilgili bilmesi gereken her noktayı öğrenir. Bu ayetler şöyledir. Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldı. Umulur ki Sakınırsınız. Sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Zorlukla dayananlar, fidye olarak bir yoksulu doyurmalıdırlar. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bu kendisi için daha hayırlıdır. Oruç tutmanız, bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı ki, insanları doğru yola ileten, apaçık ve ayırt edici olan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu ayatanık tanık olursa onda oruç tutsun. Hasta ya da yolculukta olanlar tutamadıkları gün sayısınca diğer günlerde tutarlar. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu, sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola ilettiğinden dolayı Allah'ı yüceltmeniz içindir. Umulur ki şükredersiniz. Oruç gecesi kadınlara yaklaşmanız helal kılınmıştır. Onlar sizin giysiniz, siz de onların giysilerisiniz. Allah sizin benliklerinize yazık etmekte olduğunuzu bilmiş, tevbelerinizi kabul edip sizi bağışlamıştır. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı şeyi arayın. Tan yerinde beyaz iplikle siyah iplik sizce ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra da orucu geceye kadar tamamlayın. Bakara Suresi 183, 184, 185 ve 187. ayetler. Arka arkaya gelen bu 4 ayetten orucu öğreniyoruz. Bu ayetleri incelersek Ramazan orucu hakkındaki tüm bilgiyi öğrenmiş oluruz. Bu ayetlerin ışığında orucu şöyle açıklayabiliriz. 1. Oruç Kur'an'ın emrettiği, üzerimize yazılmış bir farzdır. Bakara Suresi 183. ayet. 2. Oruç Ramazan ayında tutulur. Bakara suresi 185. ayet. Ramazan, Kur'an'ın indirildiği aydır ve oruç bu ayın günlerinde tutulur. Ramazan, ay takviminin bir ayıdır. Ayın hareketlerine göre belirlenir. Ayın görünmesiyle başlayan bu ayın başlangıcını, astronomik hesaplarda aylar, hatta seneler önce bilebiliriz. Günümüzde bu ayın başlangıcını, takvimlerle çok önceden ve çok rahat bir biçimde bildiğimiz için, Ayı gözetlememize gerek kalmamıştır. Günümüzde ay ve güneş tutulması gibi çok daha kritik gök olayları bile senelerce önceden hem de nereden en iyi gözlemlenebileceğiyle ile beraber bilinmektedir. Bazıları biz takvimlere itibar etmeyiz. Ayı gözetleriz. Gökyüzünde ayı gördüğümüz zaman Ramazan ayı başlar, demektedirler. Üstelik ayı ilk görene ödüller de vaat edilince beklenenden bir gün önce ayı gördüğünü iddia edenler çıkmış ve Müslümanların kimi Ramazan ayına bir gün önceden başlamışlardır. Son zamanlarda bu hatanın düzeltildiğini ve astronomiye dayalı hesabın geç de olsa, bazılarınca da kabullenildiğini görüp seviniyoruz. 3. Hastalık ya da yolculuk sebebiyle oruç tutamayanlar, tutamadıkları günlerin sayısı kadar başka günlerde oruç tutarlar. Bakara Suresi 184. Ayet Buna karşılık orucunu kasten bozanın arka arkaya 61 gün oruç tutması gerektiği, Uydurma hadislerin ve mezheplerin bir izahıdır. Kur'an'da böyle bir izah geçmez. Kur'an'da hac ile ilgili bazı eksikliklerde orucun fidye olarak tutulması, Bakara suresi 196, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verip köle affetme cezasını yerine getiremeyenlerin iki ay kesintisiz oruç tutması, Nisa suresi 92. ayet, yemin bozanların kefaret olarak oruç tutması, Maide suresi 89. ayet, haçta avlanma yasağını çiğneyenlerin, Kefaret olarak oruç tutması, Maide suresi 95. ayet, hanımlarını cahiliye adetlerinde olduğu gibi anası, kız kardeşi gibi yakın akrabası ilan edip, boşanmaya kalkmanın cezası olan köle azadını yerine getiremeyenlerin kesintisiz iki ay oruç tutması, Mücadele suresi 4. ayette geçer. Görüldüğü gibi Kur'an bazı suçların cezasında orucun, suçun, bu dünyadaki bir karşılığı olarak tutulmasını söyler. Tüm bu detayları veren Allah, orucun kasten bozulmasının iki ay kesintisiz oruç tutma gibi bir cezası olsaydı, bunu da açıklamaz mıydı? Madem açıklamamıştır, böyle bir ceza yoktur. Yukarıdaki suçları incelersek bu suçlardan kiminin oluşma ihtimali binde birden bile az bir ihtimaldir. İnsan hayatında olma ihtimali bu kadar az olan şeyleri açıklayan Allah'ın, kişilerin kasten oruç bozması gibi olma ihtimali çok daha yüksek olan bir olayın, Böyle bir cezası olsa bunu açıklamamış olması hiç mümkün müdür? 4. Oruca zorlukla dayananlar bir yoksulu doyuracak kadar fidye verirler. Bakara Suresi 184. Ayet Bazı mezhepçiler zorlukla dayanma ifadesini yaşlılık, iyileşmeyen hastalık gibi ifadelerle sınırlamaya çalışmışlardır. Bu şekildeki yorumlar Allah'ın ifadesini şahsi görüşle sınırlamaya çalışmaktır. Eğer gerekseydi Allah, kendisi bu sınırlamayı yapardı. Allah oruca zorlukla dayananların bir yoksulu doyuracak şekilde fidye vermelerini öngörmüş ve zorlukla dayanmaya bir kayıt getirmemiştir. Herkes Bakara suresi 186. ayetinde belirtildiği gibi Allah'ın bize yakın olduğunu unutmadan değerlendirmesini yapacaktır. Bakara suresi 185. ayetin sonundaki oruç tutmanın bizim için daha hayırlı olduğu göz önünde bulundurularak zorlukla dayanma ifadesi değerlendirilmelidir. Yoksulu doyurmak isteyenlerin Yoksulu ne ile, ne kadar, kaç öğün doyuracakları hususları belirlenirken, aynı ayetteki kim gönülden bir hayır yaparsa, bu kendisi için daha hayırlıdır ifadesinin göz önünde bulundurulmasında fayda vardır. 5. Orucun vakti tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakitte, yani tan yerinde, siyah ipliğin beyaz iplikten ayrılması ifadesi açıklanırken, tan yerinde beyazlığın, Ufukta yatay uzanan bir ip gibi görülmesinden dolayı tan yeri ağarmasına yani ip dendiğini söyleyenler olmuştur. Birçok kişiye göre ise gecenin karanlığının belli bir mesafedeki siyah iplikle beyaz ipliğin ayırt edilmesini engellemeyecek şekilde dağılması ayette kastedilmektedir. Bizce bu yorum daha uygundur. Sizce ifadesiyle orucun başlangıç vaktinin tan yerinin hemen başı değil, karanlığın biraz daha açıldığı sonraki zaman olduğu anlaşılmaktadır. Şimdiki takvimlerin çoğunda oruç, tedbiren, tan yerinin hemen başı olan ilk ışık belirtileriyle başlatılmaktadır. Yani takvimlerin çoğuna göre orucun başlangıcında bir miktar daha esneklik olduğu düşünülebilir. Orucun süresi geceye dek devam eder. Kur'an'da günün gece ve gündüz diye iki kısım olduğunu görüyoruz. Orucun bitiş zamanı, gecenin başı yani gündüzün sonudur. Bakara Suresi 187. ayet. 6. Oruç gecesi kadınlara yaklaşabileceğimiz söylenir. Bakara Suresi 187. ayet. Yaklaşma kelimesi mecazi anlatımlı bir kelimedir. Kadın erkek cinselliği için aynı şekilde Türkçede de beraber olma gibi deyimler kullanılmakta bu deyimle cinsel ilişki kastedilmektedir. Yine Bakara Suresi 187. ayette orucun başlangıç vaktine kadar yiyebileceğimiz ve içebileceğimiz söylenir. Böylece orucu oluşturan üç unsur olan 1. Yememe 2. içmeme, 3. Cinsel ilişkiye girmemenin oruç vaktinde yerine getirilmesi anlaşılır. Belirtilen zaman dilimi içinde bu üçünün yapılmamasıyla oruç gerçekleşir. Orucun bitiş vakti olan gecenin başlangıcından sonra bunlar serbesttir. Kan vermenin, kusmanın, küfretmenin, Kavga etmenin orucu bozduğu şeklindeki izahlar uydurmadır. Orucu oluşturan unsurlar bellidir. Yemek, içmek ve cinsel ilişki dışında hiçbir şey orucu bozmaz. Görüldüğü gibi Kur'an'ın anlattığı oruç bu dört ayette açıklanmıştır. Oruç adına ne anlaşılacaksa bu dört ayetten anlaşılmalıdır.